Muhterem efendim, Hazreti Mevlana için yazılan makalede Hazret irşat hizmetini hediye ve behiyelerle kirletmezdi diye bir ifade var. Bir başka yerde kendini Allah'a adamış bir hakikat eri aynı zamanda tam bir kanaat ve istina insanıdır buyuruluyor. İstina hasletinin ferdin manevi hayatı, kalp ve ruh hayatı, marifeti ve Allah yolunda hizmet keyfiyeti açısından ehemmiyeti nedir? Yeni bir söz değil. مَا كُنْتُ an مِنَ الْمُسْلِمِينَ Müslümanlar arasında bidatkâr değilim ben. Şimdi Mevlana onu öyle demişse, öyle yapmışsa veya o davranışları ifade ediliyorsa, bizimki söz sadece o davranışlarıyla, hediye ve behyelerle Allah yolunda olduğunu, Allah'a anlattığını kirletmemiş. Hep bir sadakat eri olarak dimdiktirmiş. En büyük paye, sadakat payesidir. Bu da ne olursa olsun bağlı bulunduğu kapı önünde daima dimdik durma demektir. Onun aşıklıktan yüksek olması Mevlana aynı zamanda bir aşıktır. Aşıkın sadıka dönüşmesi vardır. Her sadıkta aşk olabilir. Fakat sadık aşkını aynı zamanda örter, setreder. Sadakat aşkla beraber her şeyi de örtme mertebesidir. Kendini de etme der. Buna sıfır merkez diyebilirsiniz. Şimdi öyle bir şey dediler arkadaşlar. Kendine sıfırın yanında bir yer arama. Sıfırın içinde. Eski bizim sıfırlar çok daha güzeldi. Şimdikiler biraz geniş alan tutuyor yuvarlak. Eskiden bir noktaydı. Gerçekten de o nokta hattın en küçük parçası demek olması itibariyle bir şey var yani. gayet çözü bir şey var. Şimdikiler Çağımızda enaniyeti çok öne çıkardıkları gibi rakamlarıyla da sıfırı büyütmüşler yani. Aslında sıfırın büyümesinden başka bir şey değil o. Hadi zatında sıfır. Fakat sadece büyük görünüyor. Enaniyetler öyle bakın. Şimdi onu dünya kadar insan söylenmiş. İmam Rabban Hazretleri de söylemiş. Hep istiğna üzerinde durmuşlar. E başta Enbiya İzam, Şeydi, ikinci mektupta ifade edildiği gibi. اِتَّبِيُوا مَنْ لَا يَسَلُكُ مَجْرًا وَمُمْ Orada bir mantoku şu onu Sizden karşılığında herhangi bir eclis istemeyenlere itibar demek O mazmun içinde şu da var <gülüyor> Bu mantuk mefhumu, mazmunu şöyle de olabilir İnsanlar itibar edeceklerse birine İlle de birine edeceklerse Bu çağrısı ve davetine karşılık istemeyen birisi olmalı İşte ona itibar edilir işte orada o mefhum da var. Mefhumun muvafıkı oluyor bu. Bundan mefhum muhalif de çıkarmak mümkündür. Hizmeti karşılığında insandan ücret isteyenlere itiba edilmez. Fakat kır metodolojisi açısından mefhum muhalif her zaman işlettirilmediği için burada şu mülazayetle işletmeyebilirsiniz. Yani camilerde vaaz nasihat eden, namaz kıldıran millete imamlar, vaizler Bunlar devletten bir ücret alıyorlar. Öyleyse bunların dediği şeyleri boşverin, kulak ağrı edin, dinlenmeye değmez. İşte böyle bir mülazaya sebebiyet vermemek için ne olursa olsun, hakkı kim söylüyorsa söylesin ona ittiba etmeli. Mefhum muhaliften eğer kaçınıyorsak burada öyle kaçınılabilir. Fakat tam bir gelince orada mefhum muvaffık da geçerlidir, mefhum muhalif de geçerlidir. Bilinmeli bu. Şu Kur'an ısrarla söylüyor. Beş nebi peşi peşine zikredildiği yerde onların hepsini Allah konuştururken o maesel kümalehimin ecri necelala Rabbi alemin. Şu arada 5 defa tekrar ediyor bu. <gülüyor> Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Şuayb, Hazreti Daud, peşide söylüyor. Vakı orada Hazreti İbrahim de zikrediliyor, Hazreti Musa da zikrediliyor. Evet. Sonra Üstad bildiğiniz gibi işte ikinci mektubu ifade ediyor. Öyleyse mübtede ve mülaaza değil o. O önceden dinmiş, Allah tarafından dinmiş, enbiya tarafından uygulanmış, pek çok veli tarafından. Sonra aynı zamanda meselenin mantıkı da mazbut yani. Gerçekten de insanlar birilerini hakikaten anlatıyorlarsa elin alemin içine gelebilir yani karşılığında bir şey beklediğin takdirde. Demek davası bunu koparmak içinmiş. Üstad başka bir yerde de kedi-köpek mukayesesini yaparken temellükleriyle kediyi biraz ona benzetiyor. Köpekte daima yaltaklanma, kedide de senden rızkını koparacağına kadar temellükte bulunma gibi bir espride bulunuyor orada. Köpeğin daimi yaltaklanması meselesi kelbisini almakla tahkir damgası yiyor diyor fakat kedi sonra işte yarahman yarahim çekiyor. İstina demek ki o da ara sıra temellükte bulunuyor. Ara sıra istina, ara sıra istinası bile onun bir değer ifade ediyor yani. Öyleyse ücret karşılığı vazife nasihat eden, hakkı yazan, çizen, anlatanlar da bunlar kedi yörüngesinde seyri sürükü ruhani yapan insanlar demektir. Müessiriyetleri de o kadar olur. Öbürleri bütün bütün hep ücrete her şeyi bağlayanlar onlar kelp yörüngesinde seyri-süluki nefsanilerini yapan insanlardır. Dolayısıyla dinlenmez onlar. Biz hiç kimseye dinlemeyin demeyelim. Bunu arz edemiş sidradi olarak. Fakat bilelim ki onlar dinlenmezler. Öncelerini kimse dinlenmez. Eğer dinlenseler de onlar şimdiye kadar öyle çok namlı, nişanlı, şanlı, şöhretli olan insanlar 5-10 tane insan hakikati anlatmış olurlardı. Ben hatırlamıyorum. Bir yere koysanız birisinden, güzel bir insandan bir şey duymuştum. Yakınlığıyla alakalı birine. o insan bir yere oturup kalkarken bile biraz kumpulaşır yani. Bunca zaman sen şuraya gittin, geldin Allah aşkına oraya, ruh adına, mana adına ne bıraktın? Kimi arkana taktın, bulundu o yere getirdin falan. Hiç unutmam bunu. Bu 35 sene evvel veya 40 sene evvel söylenmiş bir sözü bana. Hiç unutmam bunu. Değişik yerlerde de belli münasebetlerle ifade ettim ben bunu. Ve çok doğru bir şey. Bunun iki yanı var. Bir, bu türlü insanlar esas müessir olacak durumda değil. Çünkü ücret alıyorlar. Ücretli insana ittiba edilmez. Yasin Süreyi Cellesi'nde dendiği gibi. Evet. Şimdi bu meselenin bir yanı yani istiğna işte esas insanlar istiğna etmeliler. Bir ikincisi orada, yine ikinci mektupta bir şey diyor. Siz insanların nazarında tövmet altında bulunabilecek bir konumda olursanız şayet insanlar töhmet altında tuttukları insanlara ittiba etmezler. Şimdi eğer insanların kafalarında bu hocalar dini, diyaneti esasen medar-ı maişet yapıyorlar, kullanıyorlar o mevzuda demek suretiyle itham ediyorlarsa siz mütehem sayılırsınız. Yani böyle yapıyorsanız, yapanlara diyorum ben, tem sayılırsınız. Dolayısıyla yani töhmet altında bulunan bir insan muktedavi olacak durumda değildir. İmkan olsa ben din adına bir şey söyleyen herkese derim ki belki bazen vazife icabı yani bir şey de yapamıyor olabilir. Amelilik yapsınlar, ırgatlık yapsınlar, işçilik yapsınlar, geçimlerini oradan tedarik etsinler. Fakat katiyen hizmete var olmasınlar. Elin alemin eline bakmasınlar. Temellükte bulunmasınlar. Kedi bile olsa insanı Allah kedi hayvan yaratmamış. İnsanı insan yaratmış. Ve eğer bizim müktedabihlerimiz enbiyisimsa, asfiya-i kiram efendilerimizse bunlar öyle davranmıştır ve mesil olmuşlar. Yol odur esasen. Günümüzde rısat vaka Hocalar biraz tabiatla savaştıklarından dolayı sözleri tesir etmiyor diyor ama onun bir yeri var kendisine kadar ve müsellem. Ama esasen müteem olmak ondan daha ağır, daha kötü bir şey. Elden geldiğince ne ilim hele ne de dini ilimler katiyen medari ı maişet yapılmamalı. Geçim katiyen onlara bağlanmamalı. Şimdi irşat çok önemli aynı zamanda rüşt yoludur. Hak anlatma, ister yazıyla anlatma, kitaplar ortaya koyarak anlatma, onları şerh ederek anlatma. Hatta kendini uyuşa adayıp her yerde hususi hafleler tertip ederek bu iskamette duygu ve düşüncelerini ortaya koyma. Bütün bunların hepsi Allah için yapılan şeylerdir. Fisebilillah. Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabinin şu mülahazayla, şu mülahazayla, şu mülahazayla cihad ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Onları olmaz demiyor. Lisanı, ne bir yönüyle meselelerin kötüsünden bile siyanet mülazasına bağlı. Buyuruyor ki, mukateleri tek kelimetullah yelol ya ve Burada da mefhum alıp çıkarım ben. Her kim mukatelesini Allah yolunda yaparsa, işte o Allah yolundadır. Allah'ın namı celili yükselsin diye yapıyorsa Allah yolundadır. Oradan bir şeyler elde ediyorsa, orada mülaza kirleniyor demektir. Kirletmemek lazım. O Allah yolundadır. Ama bundan mefhum malif çıkaracak olursanız, bir insan ilahi kelimatullah için yapmıyorsa, yani anlatırken Allah'ı anlatmıyorsa, yazarken yazılarında, üslubundaysa, sözünde, sazında, sadece o anlatılsın diye nefes tüketmiyorsa, dolayısıyla Allah yolunda değildir. O anlatılsın diye nefes tüketmiyorsa, Allah yolunda değildir. Allah yolunda değil demek yani. O fisebillah mücadele değil. Üstadın yine birinci sözde dediği gibi lillah, leşillah, lüveçlillah rızası dairesinde değil yani. Dolayısıyla öyle birinin hayatının saniyeleri, seneler hükmüne geçmesi şöyle dursun. Belki seneleri saniye kıymetinde bile değildir. Dünya kadar yaşarda bir saniye yaşamış gibi Allah nezdinde, Allah katında kıymeti yoktur onun. Evet, şimdi irşat kendi çerçevesi içinde yani ilahi kelimetullah mülazasına bağlı yapılıyorsa böyle aklınızı ikna etme, kalbinizi doyurma, yani bir tasfiyeyi kalp ve ruhta bulunma, bir teskiye nefiste bulunma hangi yollarla oluyorsa olsun, onlar sizi Allah'a ne kadar yaklaştırıyorsa ilahi kelimetullah'la o kadar ondan daha ileri Allah'a yaklaşırsınız. Demek ki o ruhuna göre yapılıyorsa o mesele Allah o kadar yaklaşmış olursunuz ama onu bir karşılıkla kirletirseniz şayet siz yaptığınız şeyin karşılığı Allah kurbeti değil demek. Siz o şey için yapmışsınız onu. Nasıl diyor? Millet benim salahatımdan dolayı bana veriyorsa salahat niyetiyle veriyorsa salih olmadığımdan İbnü'l-Hecerü'l-Heytemi'nin fetvasına göre benim onu almam doğru değil diyor. Demek ki orada milletin bakışı, milletin muamelesi, milletin tavrı da çok önemli bir faktör. Şimdi kendisine gelen hediyeleri ben alamam diyor bir yönüyle. Neden? Millet beni bir şey zannedip veriyor bana. Şimdi ben o makamda olmasaydım bana verirler miydi? Hazreti Ömer Efendimiz'in benzer bir şeyi vardır yani. Sen diyor falan yerde şöyle devletin temsilcisi olmasaydın, evinde otursaydın sana verirler miydi onu? Demek ki mesele senin şahsına verilmiyor yani. Bir sadaka gibi, bir behiye gibi şahsına verilmiyor. Belki konuma veriliyor. Konuma gelince o senin babanın malı değil, tevarüs etmemişsin. Konum sana birisi tarafından bahşedilmiş. Bu açıktan açığa Allah tarafından peygamberlik gibi, safilik gibi bahşedilmişse zaten onu hiç kullanamazsın. Devlet tarafından verilmişse, senin maaşının o mevzuda sana verilecek ülufenin dışında sana bahşedilen bahşişleri da alamazsın. Çünkü konuma geliyor onlar, konum da sana ait değil. Şimdi sen bir yerde ilahi ı yapıyor gibi olacaksın. Yazacak, çizecek, konuşacak, edeceksin, anlatacaksın. Fakat karşılığında mutlaka bir şey aparacaksın milletten. O zaman sen ücretini alıyorsun. Artık ücret alma hakkın kalmıyor. Dolayısıyla kendi kurbet yolunu tıkıyorsun orada. O yönüyle önemli yani. Şimdi hem Allah yolunda olacaksınız hem kendi kurbet yolunuzu tıkayacaksınız tırmandığınız helizonların merdivenlerini ayağınızı koyamayacağı şekilde kırıp dağıtacaksınız. Bence böyle yapmak mı acaba? Yoksa bir yerde taş kırıp medarı maişetini temin ederek dini mübin İslam'a öyle hizmet etmek mi? Bırakın başkaları sizin için sen hayatının bu 24 saatini bu işe ver bizde senin geçimini sana yetecek kadar Hz. Ebubekir felsefesiyle çoluk çocuğunun Medeni maişetini temin edecek kadar almış. Bu kadar yetiyor demiş. Fazlasını hep bir testin için atmış. Hep testin için atmış. Hep testin için atmış. Vefat ettiğinde de o Hz. Ömer'e devredilmiş. Ancak alem ne kadar yiyor? Bu halkın fakir sınıfı ne kadar yiyor? 5 tane zeytinle bir tane ekmek yiyor. Bir dilim ekmek yiyor. Bana da o kadar yemek düşer diyor. Çünkü ben de ahaden aslan bir insanım. Şimdi bunlar beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? İyi mi kötü mü bunlar? Neden iyi İyise neden yana alınmaz bunlar? Neden imtisal edilmez? Biz aklımızı işlettirelim o zaman. Kullanalım aklımızı. Eğer Cenab-ı Hakk'a yakınlık gibi bir şey feda olup gidiyorsa burada, biz kendi şeyimizi oraya bağlamakla medar maişetimizi, bence orada istiğne en büyük kahramanlıktır. Söz müessiriyeti içinde çok önemli bir faktördür. Allah'a yaklaşmak için de amudi bir yaklaşma yoludur. Bence öyle bir yolu tıkamamak için insanlar müsaade davranmalıdır.